Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elhi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde kıyamet sahnelerinden özellikle günahkarların mahşerdeki ve cehenneme gideceği sıralardaki halleri söz konusu eden ayet kelime kerime üzerinde durmuştuk ki 45. ayet-i kerime idi. Bugün onların devamını ele almaya çalışacağız. 46. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor Estaizu Billah وَمَا كَانَ min مِنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ <اللّه> o kendilerini kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını kaybeden gerçek hüsrana erenler böyle bir durumda olacaklardır ki onlara dünyadaki halleri çevreleri Onlara yakınlık gösterenleri ne olursa olsun, onların birisi ahirette yanlarında olmayacak, onlara yardımcı olamayacaklardır. وَمَا كَانَ <اللّٰه> Yani onların Allah'tan başka kendilerine yardımcı olacak hiçbir dostları olmayacaktır. وَمَنْ يُضْلِلِ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ Esasen Allah'ın saptırdığı kimsenin izleyebilecek, gidebilecek hiçbir yolu yoktur. Yani onu kurtuluşa götüren, ziyandan, helak olmaktan, cehennem azabına mahkumiyetten kurtaracak hiçbir yardımcıları olmayacaktır. Olmayacağı gibi onların asıl ahirette yardımsız kalmalarının sebebi dünyada Allah'ın yolunu Resullerin davet ettikleri yolu Reddettikleri için, bunların kendileri için doğru kurtuluşa götürecek bir yolları da kalmamış olduğundan, asıl kaybetmeye dünyada iken başlamışlardır demek istiyor. Işte. O halde bir sonraki 47. ayet iki sesleniyor, diyor ki istedi bu rabbikum min qabli ayati yaumun la merde lehu minallah Cenab-ı Allah şimdiye kadarki ayet-i kerimelerde özellikle kafir ve günahkarlar için yani cehennemi geçici veya ebedi yer geçici ve ebedi hak edenler için olacakları bize anlattıktan sonra tekrar bizi ahiretten alıyoruz. Gerçek vakamızla yaşamakta olduğumuz vakamızla karşı karşıya getiriyor ve bu vaka içerisinde bir an önce yapmamız gerekenleri yapmaya davet ederek az önce tasvir edilen hazin halden kurtuluşun yollarını gösterilir. Bunun için ne yapılacak? İsteci bu Rabbikum. Gayet açık ve net. İki kelime. Ahirette bunca azap ve sıkıntıdan kurtuluşun imkanı var. Ve bu bu iki kelimenin gereklerini yerine getirmekle tahakkuk eder, eder. İsteci bu bir Rabbik. Rabbinizin çağrısını, davetini kabul edin. Ne çağırıyor Rabbimiz? Bize. Kendisine ve ön gördüğü diğer iman esaslarına iman etmemizi dünya hayatında konumumuz gereği bazı hallerde değişen artan ve eksilen yükümlülüklerimizi yerine getirerek ona itaat etmemizi istiyor. Onun bizden istediği budur. Bizi kendisine davet ettiği şey bütün iman esaslarını kapsayacak şekilde tevhid ve Allahü Teala'ya Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği ve zikrettiği boyutlarda ibadet, itaat, emirlerini yerine getirmek, Resulünün izinden gitmek. Bu yapılırsa o zaman Kıyamet gününden önce kendimizi toparlamış ve kıyamet gününde kendilerini ve yakınlarını kaybedecek kimseler arasına katılmaktan korunmuş ve kendimizi Allah'ın lütfuyla kurtarmış oluruz. Zaten ayetin devamı da bu işin bir zamanının olduğunu gösteriyor. Yani Rabbimizin çağrısını irademizle, isteğimizle, tercihimizle kabul edeceğiz. Çaresiz Rabbimizin çağrısını doğru ve hak kabul edeceğimiz bir zamanda o kabulün bize faydası olmayacaktır. Akide bahsinde buna ya ishalindeki iman denilir. Yani Artık dünya hayatını irademizle tercihlerde bulunacağımız bir zamanın kalmadığı ölümün kesin emarelerinin veya bizden önceki kavimler için azabın, helakoluş azabının kesin belirtilerinin görüldüğü bir zamandan önce veya kıyamet alametlerinin ortaya çıkmasından önce olacak. Kendimizi toparlamamız bu haller yani dönüşü olmayan tövbenin kabul edilmeyeceği haller gerçekleşmeden Rabbimizin çağrısını kabul etmemiz lazım. Dediğim gibi ayet-i kerime bunu ifade ediyor devamı. İstecibu li rabbikum Rabbinizin çağrısını kabul edin. Ne zaman kabul edeceksiniz? Min kabli eyyâti yevmun la meradde lehu Allah. Allah'ın vakti gelince getireceği ve gerçekleştireceği ama hiç kimsenin geri çeviremeyeceği o gün gelmeden önce ölüm Vakti gelince kimse onu geri çevirebilir mi? Hayır. Allah'ın helak etmeyi takdir ettiği bir kavmin azabının geliş vakti geldiği zaman ve belirtileri görüldüğü zaman onu kimse geri çevirebilir mi? Hayır. Kıyamet alametleri zuhur ettikten sonra kimse ki etmeden önce de öyledir ya. Fakat bilhassa zuhur ettikten sonra artık bu kesinlik kazanır. Zuhur ettikten sonra herhangi bir güç gerek o alametleri gerekse kıyametin kendisini geri çevirebilir mi? Hayır. Bunun neticesinde bu üç halden herhangi birisinin sonrasında vakti gelince gerçekleşecek olan kıyametten Kıyametten sonra cehennemde gerçekleşecek olan azabı kimse geri çevirebilir mi? Hayır. Bu azap kim, kim gönderecek, kim verecek? Azab kimin azabı? Allah'ın azabı. Hiç kimse Allah'a karşı çıkacak, çıkarak o azabı kısmet veya tamamen ne yapamayacaktır? Geri çeviremeyecektir. Üstelik, مَا min مِنْ مَلْ وَمَا لَكُمْ min نَك۪يرٍ O gün için sizin için o gün de sizin için ne bir sığınak ne de herhangi bir şeyi inkar edebilecek gücünüz olacaktır. Yani günahkar hiçbir kimse hayır ben bu günahı işlemedim diyemeyecektir. Veya İnen azabı hiç kimse reddedemeyecek karşı çıkamayacaktır İnen azap niçin indi inmemeliydi gibi herhangi bir itiraz varit olmayacaktır aziz kardeşlerim bu ayeti kerimeleri şöyle dinleyip geçmek hatadır. Bu gibi ayet-i kerimeler hatta Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri aslında. Teenni ile dura dura gerektiğinde bunları zihnimizde canlandırmak için şöyle bir gözlerimizi kapatıp Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği o ufuklar dahilinde ahirete bir seyahat deneyleri, deneyleri yapalım. İsteci bu belli. Hemen şu anda yapmamız gereken bir şey. Rabbimizin çağrısını da kabul edeceğiz. Ve Allah'tan gelecek bir günü hiç kimsenin çeviremeyeceği bir vakit, bir gün gelmedi. Bugün zihnimizde canlandıralım. Bir gün ahkar olarak Allah'ın azabından kurtulamayacağımızı veya hiçbir günahların kurtulamayacağını düşünelim. Hiç kimsenin yardımımıza koşamayacağını düşünelim. O günde adeta bir bizim vebalimiz, günahımız bir de ona karşı geri çevrilemeyecek azabımız ile karşı karşıya kalacağız. Böyle bir hazin vaziyette, böyle bir çaresizlikte ne yapabileceğiz? Kendimizi Allah'a karşı nasıl savunacağız? Nasıl azaptan kurtulacağız? Eğer bu dünyada bunun için gerekli hazırlığı yapmadıysak ki ayetin başında bu İstecibulillah ile ifade edilmişti. Allah'ın çağrısını davetini kabul edin. Yapmadıysak, iş işten geçmişse artık yapılacak hiçbir şey kalmadığını düşünelim. Ve hemen kendimize gelelim. Madem henüz hayattayım, madem henüz elim ayağım tutuyor, madem henüz son nefeslerimde değilim, o halde derhal Rabbime karşı işlediğim kusurların hepsinden tövbe etmek, vazgeçmek İtaatlerimizin eksiklerini tamamlamak veballerimizin ifade yerinde ise sayısını, listesini azaltmak veya mümkünse sıfırlamak azim ve kararlılığıyla hayata bu ayeti kerimeyi ve benzerlerini dinledikten sonra devam etmenin kesin kararını öyle verelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere İslam'ın hakikatinin ne demek olduğunu anlayıp Müslümanca yaşamanın zevkini idrak edenler bu müstesna hayatı ve mutluluğu başkalarına da tattırmak ve paylaşmak isterler. Çünkü bu hayata bu akideye bu İslami duruşa sahip olanların sayısı arttıkça hemen bir mümin bunun gerçekleşmesinde kendisinin de bir payının olduğunu düşündükçe mutluluğu daha bir artar aksine yapılan çağrıya, Yüz çevirenlerin mevcudiyeti de mümin insanı, samimi mümini tıpkı başta Efendimiz olmak üzere Rasullerin, Nebilerin kendilerine iman etmeyenler için üzüldükleri gibi o seviyede olmasa bile üzülürler, kederlenirler. Ama Cenab-ı Allah İman edenlerin itaatkârların çoğalmasının sevinmesi, çoğalanların dolayısıyla sevinmemize bir şey demiyor. Aksine bu Allah için bir sevinç olduğu için başlı başına bir ibadettir. Ama Resulullah'ın şahsında iman etmeyenlerin mevcudiyeti veya çokluğunun bizi üzmemesi veya İslama davet çaba ve gayretlerinin istenen neticeyi bir türlü vermediğinin zannedilmesi veya görülmesi veya kabul edilmesinin mesele edinilmemesini bizlere hatırlatıyor. Resulullah Aleyhissatüselam'ın şahsında. İşte bu 48. ayet-i kerime şimdi göreceğimiz bunu ifade ediyor. Diyor ki billah Fe in eğer yüz çevirirlerse, yani Habibim, ey Resullerin en şereflisi, ey yaratılmışlar arasında, nezdimde değeri en yüksek olan Resulüm, benim en kıymetlim, eğer bütün çaba ve gayretlerine rağmen sen görevini ifa ettiğin halde onlar yine senin çağrını kabul etmeyecek olurlarsa tasalanma. Üzülme. Çünkü sen üzerine düşen görevi ifa ediyorsun. Feynâ radû Buna rağmen eğer onlar yüz çevirirlerse Femâ arselnâke aleyhim hafîzâ. Biz seni onlar üzerine bir bekçi, bir koruyucu, bir kollayıcı göndermedik. Hafiz'in bir başka manası var ama burada pek e, uygun bir mana olmayabilir. Yani biz seni onlar üzerine yaptıkları hataları, günahları yazıp, tespit edip, koruyan kimse olarak göndermedik. Ama bunun şöyle bir inceliği var. İnsanları hataları ile, günahları ile, eksiklik ve kusurları ile hatırınızda tuttuğunuz zaman veya onların eksikliklerini, kusurlarının çetelesini tuttuğunuz zaman sizin onlara sevginiz de, merhametiniz de, şefkatiniz de azalır. Belki de sıfırlanır ve içinizden onlar için onlara faydalı olacak bir iş yapma, arzu, şevk ve isteğiniz kırılır. O halde siz, sizin çağrınızı kabul etmeyenlerin, isyanlarının, günahlarının, veballerinin çetelesini tutan koruyucular olmayın. Allah'ımına geliyorsunuz. Evet bunu da yapamayız. İnsanları kötülükleriyle ve hatalarıyla hatırlayanlar kötülüklere düşmanlıkları nispetinde onlara da düşman ediyor, kesilirler. O zaman onlara şefkatle muamele edemezler. Bu elbette Yaptıkları günah ve veballeri ile kendilerini tehlikeye atan ve bunların arasına faraza İslam'a ve Müslümanlara, dine düşmanlık katmayanlar, masum diyebileceğimiz daha doğrusu bu konuda veballeri olmayan veya çok az olan tebliğımızın muhatabı kimseler. Onların günahlarıyla diyor ilgileneceğiniz yerde eğer bu manayı kabul edersek yani ilgileneceğiniz yerde siz onlara tebliği ulaştırmakla yetinin gerisine karışmayın. Zaten bundan sonraki ayetin bundan sonraki bölümü de bunu ifade ediyor. İn aleike illa el Sana düşen ancak tebliğ midir. Yüce Mevla'nın mesajını onlara ulaştırmaktır. Belaha hani akıl balik diyoruz ya bünur diyoruz ya sınıra varmak en son sınıra en son noktaya varmak demektir. Erişmek demektir. Belah ise yani tebliğ ise insanlara ulaştırmakla yükümlü olduğumuz akidemizin, hayat nizamımızın bizim tarafımızdan ulaştırılması gereken İslam'ın muhataplarına gücümüz yettiği oranda ulaştırmaktır. Onların kendilerini neye davet ettiğimizi bilip öğrenmelerini sağlamaktır biz bunu yapabildik mi başkasıyla ilgilenmiyor iman ederlerse sevinelim. hallerini düzeltirlerse sevinelim. fakat yok bir türlü tebliğimizden istenen neticeyi elde edemek. Allah'tan ümit kes O sözümüzün ne zaman veya sözlerimizin veya duruşumuzun, halimizin, ne zaman kime nasıl etki edeceğini bilmek ve hesap etmek bizim işimiz değildir. Yapamayız biz. Allah bunu yapacak. Halid bin Velidi Amr ibnül As'ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de az mı davet etti? Yeri geldi hicretten sonra Ebu Süfyan'ı ve diğer geç iman eden İslam'ın davasına önceden muhatap olup sonradan sonradan iman eden herkes. Zamanında iman etmediği her şeyin bir zamanı var. Yani il davet edinmekle birlikte Daveti reddetseler bile iman etmediler ama sonradan iman etmeyecekleri anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da baştan beri biz onlar iman etmiyorlar, hak yola gelmiyorlar, doğruyu kabul etmiyorlar diye üzülerek enerjimizi tüketmek, hatta hiçbir şey yapmayacak şekilde kolumuzu, kanadımızı indirmek yerine biz zaferle mükellef değiliz. Seferle mükellefiz. Anlayış ve zihniyetiyle tebliğ ve davetimizi devam ettirmek olacağız. Çünkü bizim vazifemiz bu kadardır. Resulüne bile göreceğiz inşallah. Cenab-ı Allah ne diyor? inneke la tehdi yehdi sen hiç şüphesiz sevdiğini hidayete erdiremez ama Allah dilediğini hidayete erdirir Eğer cenab-ı allah davet ehlinin davet insanlarının istek ve arzuları istikametinde hidayeti tebliğın muhataplarına nasip edecek olsaydı, öncelikle Resulü'nün istediklerini hidayete erdirecekti. Ve bunlardan birisi de malum, bu ayet-i kerimenin hakkında ildine dair rivayetler bulunan amcası Ebu Talib'i hidayete erdiredi. Ama hidayet Allah'ın elinde. Bize düşen ne? Veya bizim yapabileceğimiz ne? Teblirdir. Teblirdir, duadır. Onun için onun hakkında mevzu bahis olan bu hüküm elbette onun izinden gitmeye çalışan ümmeti de geçerlidir. İn aleyke illen bela. Sana düşen ancak tebliğidir. Davanı insanlara ulaştırmaktır. Anlatmaktır. Söylemektir, ifade etmektir. Ve inna izâ ezeqne insâne minnâ rahmeten ferihabiyâ. Ve şüphesiz ki biz insana tarafımızdan bir rahmet tattıracak olursak ondan dolayı sevinir bima demet değil ellerinin önceden yolladıkları sebebiyle kendilerine bir kötülük isabet edecek olursa fe insane kefu Şüphesiz ki insan da o vakit nedir bir nam burada tabi insanın tabiatına ciddi bir gönderme daha doğrusu tabiatına bir ışık tutuluyor. Allah'ın rahmetine do, rahmeti sebebiyle sevineceğiz ama rahmetler bizi şımartmayacak. Şımarmamanın yolu ise rahmetin Allah'ın lütfu olduğu şuurunu her zaman diri ve uyanık tutmaktan geçer. Evet, bu rahmet üzerinde var. Onu verene, lütfedene şükür. Onu ihsan edene binlerle ve binlerle şükür. Ben bunu bizatihi layık olduğum için elde etmedim veya o bana Bizatihi ilayık olduğundan dolayı vermedi. Hakkettiğimden dolayı vermedi. Lütfetti de verdi. Lütfetti de verdi. Bana lütfkar bir Rabbim var. Onun o rahmeti göndermesine sebep olan lütfu aslında en kıymetli taraf o. Rahmet o lütfun delilidir. Bize lütfettiği bir iyilik o lütfun delilidir. Ve biz o lütuftan dolayı ona minnetkar minnettar olmak durumundayız. Ellerimizin önden gönderdikleri sebebiyle bir kötülük ve hoşumuza gitmeyen bir halle karşılaşırsak da, kendimize dönelim, kendimizi kontrol edelim, gözden geçirelim. Ben ne yaptım da? Allah beni bu musibetle uyardı ve bana bu musibet üzerinden mesaj vererek kendine geldi bu musibet üzerinden bana mesaj veriyor. Kendine gel diyor. İşte burada ellerinin önden gönderdikleri ifadesi ile insanın başına nasıl ki az önce rahmetten dolayı sevinerek Allah'ın lütfunu hatırlayıp ona şükretmeye yönelmek gerekiyorsa bir kötülük ve olumsuz bir hal ile karşılaşmamız halinde de tekrar kendimize dönerek bu kötülüğün, bu musibetin başıma geliş sebebi nedir? Ne yaptı? Her halükarda ben Rabbimin benim için çizdiği hududun dışına çıkmamalıyım. O kötülükler dolayısıyla Haşa Rabbime küsmemediğim. Onun yolunu terk etmemediğim. Maalesef bazı tipler var böyle. Bu kadar dua ediyorum, hiçbir isteğim olmadı. Bu kadar namaz kılıyorum. Başıma su musibet geldi, şu beraber geldi. Allah'a itaat ettiğim halde şunlar oldu, bunlar oldu. Kendine bir dön, bak bakalım. Acaba itaat ediyorum derken isyan ediyor olmayasın. Mesela dünyevi bir takım maslahatlar dolayısıyla itaat eden birisi olmuyor. Veya belki Allah senin sabrını, tahammülünü onun yolunda giderken senin meşakkatlere katlanmanı ölçüyordur. Sabrını mükafatlandırmak istiyordur. Sınıyordur seni. Onun için çok uyanık olmalıyız. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve lemblukum bil hayri veş şerr Biz hayırla da şerle de imtihan olmak üzere sizi sınıyoruz. İmtihan olmak üzere sizi sınıyoruz. Hayatı Cenab-ı Allah'ın bütün anları ve dakikalarıyla bir sınavı olarak gördüğümüz zaman ve bu uyanıklıkla hayata baktığımız zaman her zaman imtihan ediliyoruz ve her zaman imtihan edildiğimiz her bir imkanı muvaffakiyetle kazanmak Allah'ın rızasına uygun bir şekilde o imkanı bitirmek azim ve cehdiyle hayata sarılmamız icap ediyor. Dolayısıyla başımıza ellerimizin önden gönderdikleri sebebiyle gelen musibetler bizlerin ankörlüye değil kendimize gelerek ona şükre yöneltmelidir. Ama insanda daha baskın görülen hal nedir? İsteybillah fe innel insane Şüphesiz tür olarak insan Rabbine karşı nankürlüğe meyyaldir. Çok nankürdür. Çok nimetlere karşı gerektiği gibi şükretmeyendir. Hatta bazen nimete masiyetle karşılık verendir. Rabbim bizleri Cenab-ı Allah'ın lütuflarına karşı nankörlükle tavır sergileyenlerden eylemez. Başımıza musibetlerin gelmesine bir sebep teşkil edecek kötü ameller işlemekten de bizleri korusun. İşte dünya hayatında insanların iyi ve kötü olarak değerlendirecekleri çok ciddi bir örnek veriliyor bundan sonraki ait i Bu örnek sebebiyle insanlar her zaman imtihan edilirler. Bahsettiğimiz imtihan evlat imtihanıdır. Varlığı imtihan, yokluğu imtihan. Küçüklük hali imtihan, büyüklük hali imtihan. Eğitilmesi imtihan, büyütülmesi imtihan. Mesuliyetini yüklenmek imtihan, bu mesuliyetin altından kalkabilmek için başvurulması gereken yolları doğru seçip tespit etmek bir imtihan. Ve bu Kur 9 ve 50. ayetlik kelimeler evlat imtihanını gündeme getiriyor. Cenab-ı Allah burada sadece evlat sahibi olma veya olmama hallerindeki şıkları ihtimalleri dile getiriyor. Ama Önce bize Allah'ın her hususta mutlak egemenlik ve hakimiyetini hatırlatıyor. Diyor ki 49. ayet-i Lillahi mulkus semavati vel arz Göklerin ve yerin mülkü hakimiyeti, tasarrufu malikiyeti sahipliği mülkiyeti yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Böyle olduğu için يَحْلُقُ مَا yaşa. Genel olarak Allah bütün mahlukatını dilediği için ve dilediği gibi var etmiştir. Dilediği şartlarda, dilediği zamanda Dilediği mekanda, dilediği nitelikte o var etmiştir. Çünkü gökler ve yer, zaten bütün mahlukat bu iki terim içerisindedir. Bunların dışında değil, gökler ve yer. Bunların mülkü kimin? Hakimiyetleri, tasarrufları, yönetimleri, idare edilmeleri var edilmeleri, yok edilmeleri, varlıklarının dilediği gibi devam ettirilmesi. Ve ilahiri. Bütün bunlarda tasarruf kimin hakkıdır? Yalnız Allah'ımdır. Böyle olduğu için o neyi dilerse onu yaratır. Ondan sonra Ya hebu limen yeşe'u Dilediği ebeveyle, karı kocaya Sadece dişi evlatlar verir. Ya hebu limen inasa. Bütün evlatlar dişi. Ve ya hebu limen Dilediklerine de hep erkek evlat verir. Yahut da ev yüze vücuhum ve inasa. Onlara hem erkek hem dişi yani kız çocuk beraber verir. Veya bir manaya göre bunları çifter çifter verir. Bir çift erkek bir çift kız gibi. Ve yecaalu men yeşâhu akîmâ Dilediğini de evlatsız kısır bırakır. İnnehu alîmun kadîr Çok önemli. Bu iki ismin, Cenab-Allah'ın bu iki güzel isminin, bu ayetin sonunda yer almasının gerçekten anlamı çok alim kime ne verdiğini, niçin verdiğini, hangi hikmete dayalı olarak ona böyle verdiğini o çok iyi bilir. Kime ne veriyorsa veya vermiyorsa bildiği ve kudreti böyle istediği için böyledir. Hmm. Esasen küçücük bir meni hücresiyle bir yumurtacıktan bir insanın erkek veya kız olsun. Anne karnında vücuda gelmesi, gelişmesi, doğması, büyümesi, ölmesi, her anı, her lahzası, her ciheti, her yönü, her bir şey. Apayrı bir mucize. Apayrı bir mucize. İnsan vücudundaki mucizeleri Tabii söyledikleri veya işaret ettikleri mana doğru olmakla birlikte kullandıkları tabirlerin arka planı çok önemli. Çoğu kimse de bunun farkında da olmayabilir. O ayrı bir konudur. Yok efendim ben söyleyeyim karaciğer insan vücudundaki ikinci beyindir. Bağırsaklar İkinci beyindir veya üçüncü beyindir. Güzel. Gerçekten beyin derken işaret edilmek istenen bu organlarımızın ve daha diğerlerinin fevkalade akıllı birer varlıkmış gibi çok incelikli ve hassas bir şekilde şaşmadan, aksatmadan en mükemmel vaziyette görevlerini yaptıklarına işaret edilmek istemez. Bu işaret doğrudur ve yerindedir. Öyle ya. İncesiyle kalınıyla bağırsaklarımızın faaliyetlerini anlatmak için tabipler bu işin uzmanları ciltlerle kitap yazmışlardı. 2 tane yumurta kadar iki böbrek vücudumuzdaki fonksiyonları ne kadar büyük. Ama bunlar kendi akıllarıyla beyin kelimesinin verilmek istenen üzerinden verilmek istenen mesaja göre söylüyorum. Kendi beyinleriyle, kendi akıllarıyla, kendi iradeleriyle böyle yapıyor. Cenab-ı Allah tarafından bu görev için bu şekilde en hassas ve duyarlı bir şekilde programlandıkları için yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ve İslam alimlerinin üzerinde durduğu kalp bu gibi hususlar için bir aynı zamanda ilahi ve Cenab-ı Allah'ın mülk ve takdirini çağrıştıran bir hadisesi, bir özelliği vardır. Beyin batı garlığının daha doğrusu e, arka planının bilimsel manada kullandığı beyin ifadesinde de ise bilenler bilir, materyalist bir yaklaşımın farkında olunmayan çoğu kimse tarafından sinsi bir kokusu bir etkisi vardır. Ve böylelikle adeta bunu duyduğumuz zaman işin hakikatini, Allah'ın ilim ve kudretini hesaba katmayanlar bağırsaklar ne güzel çalışıyorlar Doğru güzel çalışıyor ama onları o güzel şekilde çalışmaya planlayan, programlayan ve her aşamada onların böyle çalışmasını ilmiyle ve kudretiyle sağlayan yaratıcıyı unutmamamız gerekiyor. Böyle olduğumuz zaman ne olur? Evlat sahibi olmak veya olmamak imtihanından sonra, evlat sahibi olduktan sonra türleri ne olursa olsun bu imtihanı kazanma azim ve gayreti içerisinde olur. Böylelikle anne ve baba tabaçtan beri evlatlarına karşı belli bir mesuliyetle yükümlü olduklarının farkına var Ve kendileri için bir imtihan mesilesi olan evlatları üzerinden yapıp ettikleriyle onlara karşı yapmaları gerekeni ifa edip etmemek suretiyle imtihanı kazanmaya çalışırlar veya kaybetmeye düçar olursa dolayısıyla ister erkek evlat sahibi olalım ister sadece kız çocuklarımız olsun ister ikisinden de olsun ve ister hiçbir işi olmaz. Bunu yapıp takdir eden her şeyi bilen ve her şeye kadir olan, göklerin ve yerin mülkünün mutlak sahibi ve dilediğini yaratan, Allah'ın takdiriyle karşı karşı olduğumuzu evvela unutmayacağız. O hakimdir. Mülk ve tasarruf yalnız O'nundur. Verdi, elhamdülillah. Vermedi. Ya verseydi ben nasıl olurdum acaba? Vermemiş olması büyük bir ihtimalle benim hayrımadır. Ya Rabbi her hale şükür diyebilmemiz lazım. Verdi, sakat verdi. Verdi, eksik verdi. Bunların hepsi birer imtihandır. Ve biz onlarla imtihan ediliyoruz. İmtihanlarımızın en önemli alanlarından birisi bu. Evlat imtihanı. Önce sahip olup olmamaktan başlayan, arkasından sahip olmakla ve sahip olunan o güzel nimeti, en güzel şekilde Allah'tan aldığımız gibi, Allah yoluna teslim edebilmek mücadelesiyle imtihan oluyoruz. O nimeti biz Allah'tan alıyoruz. Allah bize lütfediyoruz. Ve biz o nimeti Allah'ın yoluna uygun bir şekilde değerlendirmek ve bunun böyle olmasını sağlayabilmek için üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu ayet bu anlamda veya vermedik. Onun dilediğidir. O biliyor da verdi veya vermedi. Alim. İllehu alimun kadir. Allah'a Böyle bir ayete gerçekten bu iki ayetin bu iki güzel isimle sona ermesi kadar yakışan bir nihayet ayet bitimi olabilir mi? Başka bir iki güzel isim elbette yine güzel otururdu. Fakat belagat, fasahat budur. Bunlarla, bunlardan daha güzeli tasavvur olmalar. Burada gafur-u rahim de diyebilirsiniz. Ama Ali bin Kadir ile önceki buyruklarla münasebeti kadar uygun bir münasebet olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in tek tek lafız manaları muhteşem olduğu gibi ayetlerin bütünsel manası, sure içindeki manası, bağlam içindeki manası ve Kur'an'ın tamamı içerisindeki manası da en yüksek belagatın en yüksek sinresindedir gerçekten. Ve bunun örneklerinden bir tanesi de rahatlıkla budur diyebiliriz. O halde hayata evvela Cenab-ı Allah'ın bakmamızı istediği gözle bakmasını bilmek icap ediyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim'in zihnimizi hayata, eşya ve olaylara, kainata, akidemize ve şeriatimize nasıl bakmamız gerektiğini dikkate alarak, bunu arayı bulmaya çalışarak Kur'an'ı okuyup anlamaya gayret etmeliyiz. birinci ayet-i kerime burada bir husus daha Müfessirler'in bazıları demiş ki ayet-i kerime ne naklettiği hoşuma gittiği için söylüyorum ama mutlak olarak ayetin tefsiri bundan ibarettir denilemez. Ama biraz sonra okuyalım bu ne naklini ondan sonra üzerinde bir iki kelime daha söyleyeyim. Diyor ki ne bu ayet-i kerime özel olarak nebiler hakkında inmiştir hükmü umumi olmakla birlikte yani bütün insanlar için geçerli diyor ki Cenab-ı Allah nebilerden Lut aleyhisselama sadece kız evlat verdi erkek evlat vermez İbrahim aleyhisselama sadece erkek evlat vermişti kız evlat vermemişti. İsmail ve İshak Aleyhisselam'a hem erkek hem kız evlat vermişti. İsa ve Yahya Aleyhisselam Aleyhisselam kusur idi. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Muhammed'e Cenab-ı Allah Erkek evlat da kız evlat da vermiştir. Yani demek istiyor ki Allahu Alem bu nekkaşın naklettiği bu açıklamayı yapan müfessir her kim ise sen bu şekilde veya ey anne ve baba evlat sahibi olmak veya olmamak bakımından Hangisindensiniz? Hangisinden olursanız olun böyle olmuş peygamberler de vardı. Çocuğunuz olmadı. Hiçbirimiz Yahya ve İsa Aleyhisselam'dan Allah nezdinde daha değerli değiliz. Bu hiç bakmaz. Hatta Onların evlat sahibi olmayışları kendileri için bir meziyet olarak sayılır. Davalarına, Rablerine, Rablerinin yoluna kendilerini daha çok adayabildiler, verebildiler. Sırf kız çocuğun var. Nut aleyhisselam senin örneğindir. Hatta Şahib Aleyhisselam'ı da örnek gösterebiliriz. Çünkü Şahib Aleyhisselam'ın iki kız çocuğunun olduğunu biliyoruz. Erkek evladı olmadığı anlaşılıyor. İlgili surede. Değil mi? Erkek çocukları olsaydı malum Kasas suresinde anlatıldığı üzere iki kız çocuğunu koyunları sulamak için göndermeyecekti. Onlar da kendilerinin Gelişlerini Musa Aleyhisselam'a izah ederken babamız yaşlıdır. Erkek kardeşimize gücü yetmediği için gönderemedi. Biz geldik demediler. Babamız yaşlı olduğu için o gelemedi. Biz buradayız ama edebimizle kendimizi koruyoruz, bekliyoruz. Çobanlar, davarlarını sulayıp gitsin. Ondan sonra biz de koyunlarımızı sulamanın yollarını arıyoruz. Onun da sadece kız evladı var. Ve buna benzer. Hem erkek hem kız çocuğun var. İsmail, İshak ve Muhammed Aleyhisselam ve Emsal-i Peygamberler. Bu halde mesela Allah'ın sana vereceği ikrama veya görünüşte esirgediği görülen o ikram etmeyişini, esirgediği ikramını sen evlatsız bile olsan, kısır bile olsan, çocuksuz bile olsan vay kör ocak oldum. Ocağım körelecek. Evimizin kapısı kapanacak Diye ağıt yapmayı gerektiren bir husus yok. Kimi kime şikayet ediyoruz? Kimi kimle? Veya Ağır bir imtihan Rabbim kimseye göstermez. Evladın olduğu, sen hayattasın onun acısını çek. Birinin acısını çektin, ikisinin acısını çektin, belki de daha fazlasın. O zaman Efendimizin müjdesini hatırlıyoruz. Bir evladı olup da, iki evladı olup da veya üç evladan başlıyor. Üç evladını gömen bir ev, anne baba, Müslüman olmaları şartıyla tabii cehennem yüzü görmeyecekler. İki evet. Bir deseydik bile diyor sahabi. İnanıyorum ki Rasulullah ona da evet diyecektir. Elhamdülillah ki Cenab-ı Allah bizlere hayatın ağır yüklerini hafifletecek teselliler ki bunlar kuru bir teselli değil, hakikatlerle bizi teselli edecek böyle imkanlar böyle nimetler vahşetmiştir o halde kainata Allah'ın mülkü hakimiyeti ve tasarrufu altında nazarıyla bakacağız ve olup bitenleri onun mutlak hakimiyet ve hikmeti ile anlayıp yorumlayacağız. Hükmüne teslim olmayı hiçbir şekilde ihmal etmeyeceğiz. Tabi bu surenin en önemli Mevzularından birisi de ki ya sarahaten veya üstü kapalı olarak bütün ayetlerinde gündeme getirilmiştir. Vahiy meselesi. Vahiy ve risalet bu surenin en temel konuları arasındadır. Ve bütün diğer yan konular da aynı zamanda bunun alt başlıkları gibi veya onunla irtibatlı gibi sunulmuş vasiyettedir. Onun için 51. ayet-i kerime risalet ve vahiy meselesini ele alıyor ve ondan sonraki ayet-i de böyle devam edecek. Diyor ki Cenab-ı Allah وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِوَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءً اِنَّهُ عَلِيُّ hakim Ayet-i Kerime ile ilgili açıklamalara geçmeden önce evvela şunları bazı hususları hatırlatalım. Mekkeli müşrikler vahye ne dediler? Şiir dediler. Sihir dediler. Kahin sözü dediler. Başkalarından öğreniyor yazıyor veya bize okuyor dediler kısacası Allah'ın vahiyini bunlarla nitelendirdiler veya böyle iftirada bulunarak Resulullah'ı rasullük ve vahi alan mertebesinden aşağıya indirerek sıradan bir insan gibi bir şair bir kahin gibi görmek ve dolayısıyla ondan uzak kalmanın, onun karşısında durmanın izahını yapmak istediler. Ama Cenab-ı Allah burada onların iddia ettikleri vasıfları veya isimleri alan insanlar ile Rasul'e gelen vahyin veya vahye mazhar olan Rasul'ün durumu arasında ciddi bir farklılık olduğunu belirtiyor. Kahinin sözleri ortada, şairlerin sözleri ortada, sihirbazların sözleri ve yaptıkları ortada ve başka herkesin edebiyatçıların yapçıları vesaire ve sıradan insanların yap ettikleri ortada. Önceki kitaplar ve masallar da ortada, vahide ortada. Kur'an-ı Kerim burada insanın aklına bu ayet-i ile birlikte hitap ederek bunları görün ve kıyaslayın diye bizlere irşatta bulunuyor. Bu ayet-i kerime ile alakalı olarak yani bu surenin, şura suresinin 51. ayet-i kerimesi ile alakalı olarak böyle bir genel ve kısa giriş yaptıktan sonra inşallah önümüzdeki ders bu ait kelime ve bundan sonraki bu sistematik diğer ait kelimeleri ele almaya ve üzerlerinde durmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah'tan kitabı ve dini hakkında yanlış şeyler söylemekten, hataya düşmekten bizleri muhafaza etsin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.